Yeah Çıkkasıydı. Merhaba kainat, bugün 19 Temmuz Çarşamba, yıl 2017, ay 7, gün 200, Hazir 75, 1438, Hicri Şevval 25, 1433, Rumi Temmuz 6, fırtına yağmur, dünya şairler kongresi açıldı 1982, günün sözü, konfor bir misafir olarak gelir, gitmemek için elinden geleni yapar, Sonunda bizi esir ederek kalır. Lee S. Bigmore Günün Tarihi 37 yıl önce bugün 19 Temmuz 1980'de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Nihat Erim bir suikast sonucu öldürüldü. Erim 1912 yılında doğmuştu. 8 yıl önce bugün yani 19 Temmuz 2009'da Türkiye'de tüm lokanta meyhane ve halka açık kapalı alanlarda sigara içme yasağı başladı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 I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go. How long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have no nowhere way to say, say, and there's, there's nothing, nothing I can, can do. do. Go Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon. And if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like bugs when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this and now I found someone I really miss. Under the sun, Ooh. under the moon I wish that I could see you soon, angels How long till you can see her? And I'm like, the sooner the better Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say And there's nothing I can do Well, there is no, no way way to say to And, say and there there's, there's nothing, nothing I, I can, can do Good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 Kez Açık Radyo Burası 949 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazet programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Herman Dune ve arkadaşlarından "I wish that I could see you soon" adlı parçayı dinledik. Yani seni yakın zamanda görebilsem diye bir Özlem şarkısıydı. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak öğrenmeye çalışalım. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, Elveda diyen kadın Boş ve buruşuk bir Republikana sigara paketiyle burada bıraktığın eski bir dergiyi yanımda taşıyorum. Son iki tren biletini yanımda taşıyorum. Bir yüzüne ağzımdan çıkan bir konuşma balonun içinde komik şeyler söyleyen resmimi çizdiğin kağıt peçeteyi yanımda taşıyorum. Ayrıca geçen gece insanlardan kalabalıktan uzakta yürüdüğümüz sırada sokakta görüp aldığım bir akasya yaprağını da Yanımda taşıyorum ve üzerinde pencere gibi bir delik olan pencerede suyun nöbet tuttuğu diğer bir taşlaşmış boş defter yaprağını da üfledim ve seni gördüm ve bu yazgının başladığı gün oldu. Ağızdaki şarap tadını yanımda taşıyorum. Tüm güzel şeyler için her seferinde bunların daha güzellerini yaşayacağımızı söylüyorduk. Yanımda tek bir damla dahi zehir taşımıyorum. Ama giderken bana kondurduğun öpücükleri yanımda taşıyorum. Hiçbir seferinde uyumuyordum. Hep uyanıktım. Ve hiçbir mektubun, hiçbir açıklamanın ne olup bittiğini kimseye anlatamayacağı bütün bunlardan kaynaklanan bir şaşkınlığı da. <Gülüyor> Kadınlar Edvardo Gagliano yeah, Çeviren I'm... Süleyman Doğuz Sel Yayıncılık Tarihte bugün 1817'de bugün tam 200 İki yıl önce, önce. bugün e, Hawaii krallığını işgal etmek ve fethetmek isteyen bir şirket Rus-Amerikan ortaklığı ilginç Georg Anton Scheffer e, bu şirket maalesef yenilmiş ve Hawaii ...iyi terk etmek zorunda kalmış. Maalesef mi? Hı? Maalesef mi? Onlar adına maalesef. Hı? Sonra Çünkü Amerikan şirketleri gelip... ...plantasyon sahipleri... ...bir güzel ele geçireceklerdir. Beş kişiyle biliyor musun? Bütün krallığı da... ...halledecekler aslında. Bir, bir savaş gemisi ve beş kişi aslında... 1898 yılında da Amerika Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilhak edilecek. Evet havai. işte onu söylüyorum ama epey bir zaman geçmiş olacak. Kraliçeyi de hapsediyorlar filan. Stephen Kinzer darbeler üzerine yazdığı esaslı kitapta bunu çok iyi anlatıyor. Liliu O kalani. kraliçenin, kraliçenin de. adı evet. Evet 1900'de bugün de Paris metrosunun ilk hattı... ...operasyonu açılmış. Bayağı eski. Dünyanın evet. en eski metrolarından biri. Belki de birincisidir. Ee, bugün tekrar anlarız. Geçtiğimiz hafta da o sular altındaydı. Evet. 1903'te de Maurice Garin ...ilk Tour de France... ...yani Fransa turunu kazanmış. Onu da belki... ...bugün yarın bir daha anmak zorunda... ...zorunda değiliz de yani... ...anmamız iyi olur. Çünkü... Fransa turu da e, bu hafta sonu bitmek üzere. Dün foto finish belli olmuş. Dünkü etapın kazananı. İlk defa bunu, duyuyorum. Bunu. Böyle bir şey duyuyorum ben de. Fransa turunda yani atletizm. Yüz, sprint yarışlarında olduğu gibi. 100 ya da 200 metre sürat yarışlarında olduğu gibi. Neyse. Michael Matthews. Galiba. Öyle mi? Galiba. Evet. Ona da bakarız. Şimdi günün haberlerine, dünün ve günün haberlerine bakalım. Biraz da geleceğe de bakabiliriz. Şimdi kıyamet haberleri var. İstanbul'dan geliyor bu sefer. Özellikle dün sabah 8.30 civarında başlayan, bizim de yayınımızı dahi etkileyen çok şiddetli bir yağmur yağdı İstanbul'da. Birçok yerde durma noktasına geldi. Doğan Haber Ajansı'na göre de İstanbul'da son 32 yılın en yoğun yağışı yaşanmış oldu bu şekilde. Daha önce 16 Ekim 1985 yılında 125,5 kilolu yağışla İstanbul en yaşlı gününü geçirmiş. Ya galiba metrekareye 125,5 kilo. Bu ne? ikinci mi oluyor yani? Bu Yok. ikinci. En, en hmm. şiddetlisi 1985 yılında yaşanmış. Evet ama bu, bu hesap doğruysa o zaman ben buna ufak bir düzeltme yapayım. Sivri'de bir ilçesi İstanbul'un ve dün 128 kilogram yağmış evet. metrekareye dolayısıyla en şiddetlisi oluyor. Bütün rekorları kırmış onun. Onun bir araştırması vardır muhakkak. Gazetecilerin araştırma yapmadan ikinci şey diyeceğimi zannetmiyorum. Yani 35 evet. yıl olarak 32 yıl olarak koyacaklarını zannetmiyorum. Silivri evet dediğiniz gibi 128 kilogram Üsküdar'da 108, Beykoz 85, Sarıyer'de 80 kilogram yağmur yağmış. Evet. Metrekareye. Bu yani Temmuz ayının tamamında ortalama 32,5 kilogram yağış alıyormuş. Yani muazzam bir rekor kırılmış oluyor. Üstelik yani 1985'teki e, tüm zamanların en yağışlı günüydü diyor. Tüm zamanlar lafını da çok doğru bulmuyorum Türkçe olarak ama gelmiş geçmiş en yağışlı gündü. Şimdi 125,5 kiloyu da dün. Kilogramı da silivri aşmış oluyor. Dolayısıyla ona tekrar bakmak gerekiyor. Bütün ilçelerde rekor yağış diyor. Silivri başta geliyor. Ee, çok acayip. Yani 106. 106 yılın en yüksek 3. yaz yağışı deniyor ama dün adeta gök delindi. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı diye. T24'te de etraflı bir şey var. Yağmur sele nasıl dönüştü. Baya ilginç bir şey yani yüzme, botlarla tahliye yüzme şeyleri var, kurtarma durumları var. Yani altyapı yetersizliği bir yana trafik kilitleniyor tabii. Vatandaşların mahsur kalması böyle 15 Temmuz şehitlerinin afişlerinin bulunduğu otobüs duraklarında ...ayakta bekleyen insanlar var... ...yani yere değil... ...oturulacak yerlere basmış... ...kurtarılmayı bekleyen insanlar var... Evet. ...son derece... ...çarpıcı manzaralar var... ...baya evlerin önünde... E, ...yüzme... ...yüzme durumunda olan insanlar var... ...tufan... E, ...aslında... ...baya tufan durumu var... ...fakat haberlerin büyük çoğunluğunda... ...mesela ne bileyim... Hürriyette birinci sayfadan tam manşet haline getirmiş. Vatandaş caddede yüzdü diye bayağı kulaç atan bir, bir kişinin. 7 kulaç İstanbul başlığıyla vermiş. Türkiye'nin mega kenti dün sağanak yaşa teslim oldu. Birçok yeri su basarken araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar yüzerek caddeleri geçti diyor. Hasarın da 150 ila 200 milyon lira olduğu hesaplanmış ki daha da fazla olması muhtemeldir. Otogara timsah yürüyüş yapanlar var mecburen. Timsah yürüyüşü mü? Evet yani şeylerin üzerinde Demirlerin üzerinden <gülüyor> yürümek zorundalar. Alt tarafı su, yan tarafı sur duvar yani. Böyle birçok kavşak su altında kalırken vatandaşlar belediye çalışanlarınca kurtarılmış. Metroya sular basmış. Acayip görüntüler var yani hepsinde. Bir saatte 6726 adet şişme şak yakmış efendim. Evet, bunları da hesaplıyorlar. Bütün bu ince hesaplar var. Ama bir tek şey yok. Küresel iklim değişikliğine ilgili değinen fazla insana, fazla medya organına rastlamadım. Yani televizyonları zaten pek seyretme fırsatımız olmuyor, benim olmuyor. Efendim sosyal medyaya baktığınız zaman da benzer bir durum var. Herkes bu yapacak olduğu eleştirilerin, daha doğrusu muhalefet, toplumsal muhalefet ya da toplumsal muhalefetin önde gelen figürleri, bu konularla ilgili olan kişiler başta olmak üzere yapacakları eleştiri, yaptıkları eleştiriyi altyapı üzerinden yapıyorlar. Tamam, bununla alakalı bir program yok. Elbette, Ama... yani betonlaşmış olan İstanbul'un Tabii ki dayanması daha zor olur. Evet ama muazzam bir yağmur yağdı. Yani diğer yerlerle karşılaştırdığınız zaman... ...altyapıda bazı sıkıntıları görebilirsiniz. Görebilmekte mümkün ama şey diye sorduğunuz zaman... ...yani bu hangi ülkelerde başka, hangi metropollerde... ...mega kentlerde başına geliyor insanların diye soracak olursanız... ...geçen hafta Fransa'da Paris'te metro istasyonu aşırı yağışlar... <gülüyor> ...aşırı yağışlar dolayısıyla su basmıştı. Ondan önceki hafta Madrid'deki metroyu aynı zamanda su basmıştı aşırı yağışlar dolayısıyla. Japonya'da ondan fazla insan öldü geçtiğimiz hafta. Hindistan'da yüzden fazla insan öldü aşırı yağışlardan ötürü. Arizona'da yine aynı şekilde 5000'in üzerinde ölü var. Mississippi'de... Sonunda e, da 9'a çıkmış. Mı en çıkmış? 9, bir kişi de kayıp 10 kişi yani muazzam seller var yani. Kuzey Chicago'da ölen insanlardan, kaybolan insanlardan bahsediliyor. Orada da muazzam yağışlar var. de aynı şekilde yağış olduğunu söyleyen yerler var. Ve Asya'nın büyük bölümünde yine aynı şekilde yağışlar var. Lagos olmak üzere. Yani bu... Normal olmayan yağışları sadece altyapı üzerinden eleştirmeye çalışmak biraz eksiklik gibi duruyor sanki. Küresel iklim değişikliğini anmadan sadece altyapının böyle bir sistemi kaldırabileceğini düşünerek e, bu eleştiriyi gerçekleştirmek biraz eksik gibi kalıyor. Çünkü daha da şiddetleniyor. Rekorlar üzerine rekorlar gazetelerde zaten yazarlar tarafından, e, haberciler tarafından yazılıyor. Ama Elbette hangi altyapı kaldırabilir ki bunu? Yani Hangi yapının... ülkedeki hangi yapı kaldırabilir bunu? hiçbir altyapı kaldıramaz sonuç olarak yani Hindistan'da sadece Gujarat eyaletinde 400 kişi e, özel e, kuvvetler kurtarmış mesela 15 16 e, 15 16 Temmuz günlerinde olan bir şey. Paris metrosu deyince de geçen haftaydı veto 10 Temmuz'da e, ve e, 20'den fazla metro istasyonu sular altında kalmıştı. Porte de Versailles, Maison Blanche, Porte de la Villette Viet, République, Jacques, Bonsajon, Quai de la Repay ve Saint-Michel metro istasyonları kapatılmıştı. Yani Her gün milyonlarca kişinin kullandığı 3 hat, 2, 4 ve 11 numaralı metro hatları da yağışlar ve su baskınlarından olumsuz etkilenmiş binlerce Parisli gece geç saatlerde evlerine dönebilmek için saatlerce çaba harcıyorlar. Acayip görüntüler de vardı. Yani sorun ortak. Her ülkenin sorunu, her ulusal böyle kalemle çizilen ülkelerin sınırlarında bulunan insanların sorunu ortak. Küresel iklim değişikliği. Yani sadece altyapıyı suçlayıp bu felaket neden başımıza gelmedi? Daha önce görülmemiş bu felaketler neden şimdi oluyor diye sormazsak sürekli altyapıyı eleştirmeye devam ederek hayatımızı tüketebiliriz galiba. Evet altyapıda yani büyük bir betonlaşmanın korkunç bir sonuç olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok zaten. Ama Silivri'den bahsediyordunuz. Evet. Silivri'deki birçok alanda topraklı kalan alanda da aynı şekilde Evet. insanlar botlarla kurtarıldı. Doğal Muazzam afet bir yağış ya. diyor şey. Evet. Ulaştırma Bakanı doğal afet olmadığını söylemek lazım işte. Bunu yani 32 yılın en yağmurlu günü işte en üçüncü ya da belki de birinci çıkacak. 106 yılın en yüksek üçüncü yaz yağışı. İşte aşırı selde beton etkisi de var. Ama bir tek görebildiğim kadarıyla Greenpeace Akdeniz kampanyalar sorumlusu Özgür Gürbüz söylemiş. Sel baskınlarını küresel iklim değişikliğine bağlayan tek benim gördüğüm medyada o oldu. T24'te gördüm. İklim değişikliği durdurulmazsa bu olaylar daha sık yaşanacak demiş. Bu elbette bilimsel bir şey zaten. Altıncı büyük yok oluşun... İçine girmiş olduğumuzu dönemini söylüyor bilim insanları. Daha neden bahsedeceğiz artık? Evet yani İlim... gözünüzde görmeniz mi lazım diye sormak da lazım. Yani gözünüzde gördüğünüz şey iklim değişikliği bir yandan da baktığınızda. Yani bilimsel çalışmalar demiş iklim değişikliğini sel, kuraklık, don ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısını da şiddetinde artıracağını belirtiyor diye net olarak koymuş zaten. Türkiye hala bize para vermediler diye iklim e, Paris anlaşmasını imzalamıyor. Hala kömürde ısrar ediyor. Evet. 80'e yakın planlanan ya da yapımına başlanmış ya da e, yapım halinde olan kömür yakıtlı termik santral peşinde kalkınma da kalkınma diyor ve büyük bir felaketin göz göre göre hiç böyle gidiyor. Resmi yetkililerden Baş... de bir açıklama yok değil mi? Doğa felaket diyor işte. Doğa felaket değil bu. Bu ...insan yapımı bir felaket... ...ama altyapıdan... ...değil sadece, altyapı betonundan değil... ...kömür yakmaktan oluyor... ...doğal gaz yakmaktan... ...ve petrol yakmaktan ve tüketimden oluyor... E, ...Türkiye'nin bu konularla alakalı... ...resmi mercileri de var... ...mesela iklim değişikliği müzakerelerini... Gönde, ...yöneten kişiler var... ...Birpınar bir pınar var... ...kendisi... Ee, Mehmet Emin Birpınar kendisi Profesyon. televizyon televizyon programlarında katılıyor. Ve aynı zamanda iklim değişikliğinin ne kadar mühim ve önemli bir şey olduğunu da aktarıyor dinleyicilerine ve Dün izleyicilerine. Dün anlatmıştır tabii evet. İstanbul'da da. Ama yani bunu dinleyicilerden değil. daha ziyade hükümetin yani bağlı bulunduğu kurumların başındaki olan kişileri de anlatması gerekmiyor mu? Ya kömür yaktığınız müddetçe, kömür daha yatırım yaptığınız müddetçe bu felaketler devam edecek demesi gereken ilk kişilerden bir tanesi o değil mi? O. Bunu anlatacak olan kişi de o. E ...televizyondan daha ziyade biraz daha böyle... ...resmi makamlarla kravatlarını takıp... ...aynı şekilde aynı masaya oturup durumu anlatması da... ...gereken Olanmıyor kişilerden ama. bir tanesi de o. Niye? E, enerji, e, enerji... ...ipek yolu olmaya karar verdiğini anlatıyor... ...çünkü Enerji Bakanı... ...ve Cumhurbaşkanı... ...ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı... Da ...söylüyor... ...ve bir sürü açılış da yapıyorlar... E, Türkiye'nin anlaşan... ...en önde gelen... E, şeyleriyle şirketleriyle de kömür yatırımları yapıyorlar. O zaman SİAD'den niye ses çıkmıyor diye de soruyoruz, Değil mi? Evet. Böyle bir durum işte belki açık işinde tekrar konuşma fırsatı bulabiliriz ama yani zaten dün de günün sözü e, olarak internet sitesine koyduk. Yani tek yol devrim versiyon 2 diyen e, en önemli e, Hollywood aktörlerinden de başladı. Bu küresel iklim değişikliğini durduramazsak işimiz bitik diyorlar yani. Hollywood aktörleri biliyor da bizimkiler biz bilemiyoruz öyle. Tamam bunu geçelim şimdi. ...durum böyle, Londra'da da böyle olmuştu demiş Topbaş. Niye öyle demiş ki, yıllar önce Londra metrosunda sular basmıştı demiş. Yani Londra metrosunun açılışı değil, Fransa deseydi, işte geçtiğimiz haftaya referans verir, evet, izlemiyor, dinlemiyorlar, dinlemiş. açık radyo dinlemiyorlar. Bir de söylemesi ayıp, olayları da pek takip etmiyorlar. Etmiyorlar değil mi? Evet, Topbaş Londra'dan İnşaat örneklenir. İnşaat işlerinden kaldırılamıyor evet. kafe, o şeyden, neydi, Harf, hafriyattan. Hafriyat, hafriyat ekonomisi, evet. Ee, doğal, yeni normalin bu olduğunu söylemeliyiz. Gerisi de gelecek tıpkı Greenpeace, Akdeniz sorumlusu Gürbüz'ün söylediği gibi. Yani Arizona'da da fecat olmuş, Hindistan'da da, bütün kıtalarda da var. En kötüsü de Silivri'de olmuş galiba. Evet. Botlarla kurtarılmış insanlar evlerinden. Onu söyleyeceğim. Çünkü Silivri bütün tarihinin gördüğü en büyük şeyi almış. 128 kilogram metrekareye. İncelemeleri doğru da yapmışlar zaten. Kadir Topbaş Silivri'de incelemeler yapmış. Yalnız e, bunun Silivri deyince akla başka bir şey daha geliyor. Ondan da hiç bahseden yok. Silivri'de Türkiye'nin en büyük e, hapishanelerinden biri var. E, sayılarını tam bilmiyorum kaç kişi kalıyor ama çok sayıda tanıdığımız, bildiğimiz gazeteciler yazarlar ve başka demokrat kimlikli çok sayıda insan da var. Ve ben mesela bir tanesi hakkında bir bilgi söyleyebilirim. O da dün e, gerek aile yakınları e, gerekse de avukatı gidemedi. Ve görüşme gününü kaçırmak zorunda kaldı. Sırf bu yüzden. Yani zaten e, çekilen eziyet yetmiyormuş gibi bir de bu bindi üstüne. Sivri'de de böyle bir şey. Evet yani valilikten de yapılan arabalarınızda çıkmayın filan bu uyarısı doğru ama bundan sonra da çıkmamalarını söylemesi lazım. Valinin yeni araba reklamlarından geçilmiyor dünya. Evet. evet televizyonlar filan. Üsküdar'ın dün bir de ben demedim mi demek kadar iğrenç bir şey olamaz ama hakikaten söyledik bunu yani. Dehşet içinde burada yayın kesildi mi kesilecek mi diye düşünürken... Üsküdar'da ne oldu diye düşünmüştük, konuşmuştuk. Evet, olmuş. Denizde birleşmiş ve vatandaş Üsküdar'da resmen kulaç atarak giden bir vatandaş görüldü. Şahile yüzmekte bulmuş. Sivri Çanta bölgesinde en çok olmuş. Evet şeyde. Sivri'de yatan gazetecilere ve mahpuslara da yakınları da ulaşamadı. Dün bunu da söyleyelim. Ayrı bir. Drama. Çözeceklerdi Üsküdar'ı niye yapamadılar? İki sene önce mi olmuştu? Üsküdar'daki o denizli suyu da şeyle Karaylı evet. birleşmesi. İki defa oldu. Her sene oluyor galiba. Her sene oluyor. Şenlik şeklinde kutlasınlar o zaman efendim. Fena fikir değil yani. Her sene böyle bir şey meydana geliyorsa göz göre göre. Çok iyi bir fikir. Ben de ufak bir ek öneride bulunacağım. Lütfen. O sökülmeyip yerinde bırakılacak olan kazıkları kazıkların üzerinde yapılsın şenlik. Kazıklı Hı. şenlik. Altına da dikmeyelim de sökelim mi diye bir Motto ile beraber evet, çok güzel Biz de tanıtabiliriz olur. Ve mehter marşıyla devam edilsin Olur ama dalgaç kıyafetli mehterler olsun Evet tamam. aynen öyle Kös vuran dalgaçlar olsun tamam. Evet bu meseleyi de Bu şekilde hallettik Şimdi gelen kalan Zamanımızı da Çok önemli bir konuya Ayıracağız tabi Dünya çapında Muazzam bir şey var eee büyük adada katıldıkları atölye çalışması nedeniyle gözaltına alınan uluslararası insan hakları aktivistlerinin tutuklanması uluslararası çapta muazzam yankı yarattı. Bu kadarının ilk defa olduğunu sanıyorum görebildiğimiz kadarıyla. Aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de bulunduğu aktivistler terör örgütüne yardım ve destekle suçlanıyorlar. Fakat Uluslararası Af Örgütü Londra'da bir basın toplantısı yapmış, düzenlemiş ve aktivistlerin tutuklanmasını kınayarak suçlamaları saçma hatta deli saçması ve garip diye nitelendirmiş Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Şeti. Derin kaygı içindeyiz. Bugün Türkiye'de insan hakları için çalışmak suç ilan ediliyor. Buna tanık olmuş bulunuyoruz. ...bu Türkiye ve uluslararası toplum için... ...gerçeklerin ortaya çıktığı andır... ...demiş. Gayet önemli yani. Evet. Meşru bir soruşturma... ...değildir demiş. Bundan çok bir siyasi cadı avı... ...söz konusudur demiş Salil Çeti... ...Türkiye'de temel hakların geleceğine dair... ...korku uyandırdı demiş... ...bunları Deutsche Welle'den... ...BBC Türkçeden... ...ve diğer bazı basın... ...organlarından alıyoruz uluslararası devletler topluluğunu Türkiye'ye yönelik baskıyı artırmaya ve insan hakları aktivistlerinin derhal serbest bırakılması için çaba göstermeye çağırıyorlar. Af örgütünün Türkiye uzmanlarından Andrew Gardner'da tutuklamalar siyasidir demiş. İnsan haklarını savunmak artık suç haline geldi demiş. Açıkça ortada demiş. İnsan hakları için çalışanlar bu ülkede artık güvende değil demiş. Tutuklananlar arasında bir Alman vatandaşının da bulunması Zaten gergin seyretmekte olan Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir krizin habercisi olarak da değerlendiriliyormuş. Alman vatandaşı Peter Stoydner tutuklandı biliyorsunuz. Dinleyiciler için söylüyorum, tekrarlıyorum. Bu haberin Alman kamuoyuna yansımasının ardından çok yoğun tepki, medyada da yoğun tepki varmış. Stoydner'in akrabaları, arkadaşları ve meslektaşları. Sivil toplum kuruluşlarında çalışan arkadaşları da ortak bir bildiri yayınlamış. şok edici demiş. Şiddetten uzak faaliyetleri nedeniyle hapse girmesinin derhal serbest bırakılmasını istemişler. Stodner yakınlarının temsilcisi, insan hakları danışmanı Daniel O'Klunay. Stodner'in silahlı terör örgütüne yardımla suçlanması temelsiz ve saçmadır demiş. Stodner orada enformasyon yönetimi, stres ve travmayla başa çıkma konularının işlendiği atölye çalışmasında eğitmen olarak yer alıyordu demiş. Bu tür seminerler insan hakları örgütlerinin eğitim gelişim programlarında düzenli olarak yer alır bu unsurlar. İnsan hakları ihlalleri hakkındaki tanık ifadeleri ya da hak ihlali mağdurlarının gizli kişisel verilerinin yönetimi için kullanılmaktadır demiş bu konuyu devam ettireceğiz. Af örgütü programda yoga da vardı. O da suç herhalde demiş. Ve Alman Der Spiegel dergisinin verilerine göre Stodner 15 Temmuz darbe, yani 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'de gözaltına alınan 10. Alman vatandaşı. Bir Alman komplosundan şüpheleniliyor herhalde. Merkel'dan büyük bir, büyük ada konusunda büyük şimdiye kadar olan en şey ara, açıklama gelmiş. Ama Al koalisyon orta daha da sesin sesin yüksek sesle çıkarılmasını istemiş. Evet, Alman hükümeti olarak kararı kınıyoruz demiş Merkel. Tamamen haksız bu karar demiş. Alman hükümeti olarak kınıyoruz. Türkiye'de masum insanların adalet sisteminin çarkına takıldığına başka bir örnek daha teşkil ediyor demiş ve dayanışma içinde olacağız. Stöldner'le de diğer aktivistlerle de dayanışma içinde olacağız diyorlar. Bu if ifadeler de şimdiye kadar kullanılanların en ileri gideni diye söyleyebiliriz. Gerilimi de tırmandıracağı düşünülüyor. Deniz Divert gazetesinin Türk-Alman asıllı muhabiri Deniz Yücel de halen tutuklu malum. Örgüt propagandası ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik diye suçlanıyor. Hatta şeyden diye Cumhurbaşkanı ...terörist olduğunu söyledi onun. Koalisyon Ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin... ...başbakan adayı Martin Schulz da... E, ...başbakan Merkel'den... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı... ...net bir mesaj vermesini istemiş. Hoşgörülebilecek sınırların aşıldığını belirtmiş Schulz. E, Merkel dahil... ...kimsenin daha fazla sessiz kalamayacağını da... ...eklemiş. Türkiye'de şu anda... ...olanlar katlanılamaz ve bütün sınırları... ...aşıyor. Bay Erdoğan... ...hukuk devletini dinamitliyor demiş... Martin Schulz, bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok eğer Türkiye'deki idam cezasının geri gelmesiyle alakalı konuşuyor. Eğer Türkiye ciddi olarak idam cezasını geri getirirse o zaman Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerektiğini düşünüyorum demiş. Evet Alman hükümet sözcüsü de aslında Merkel'in yanı sıra ilk defa bu kadar ileri düzeyde açıklamalar yapmış sert diyebileceğim. Steffen Seibert, DPA. Ya, Alman Haber Ajansı'na Deutsche Presse Agentura yaptığı açıklamada tutuklamalar büyük endişeye neden oldu. Alman hükümetinin bu Steutner ve diğer aktivistlere yöneltilen suçlamaların isabetli olduğunu düşünmediğini söylemiş. Her düzeyde elinden geleni yapacaklarını söylemiş. Erdoğan sınırları aşıyor diyorlar. E, Schultz da senin de söylediğin gibi. ...Türkiye'de şu alanında olanlar... ...katlanılmaz ve bütün sınırları aşıyor... Evet. ...Bay Erdoğan hukuk devletini... ...dinamitliyor demiş... Evet. ...sen söyledin bunu da zaten... E, se, e, ...Muhalefet Partileri de... Işte, ...Cem Özdemir de... ...Türkiye'nin aktivistleri tutuklayarak... ...Yeşiller Partisi eş başkanından bahsediyorum... ...Türkiye'nin aktivistleri tutuklayarak... ...kendi ekonomisine de zarar... ...verdiğini söylüyor... ...Ankara'ya kendi bindiği dalı kestiği... ...net bir şekilde anlatılmalı demiş... Avrupa Birliği ile iyi ticari ilişkilere sahip olmasının Türkiye için önemli olduğunu. Bu ülkede güvenli bir şekilde nasıl yatırım yapılabilir bilmiyorum demiş ama emin değilim yatırımları düşünenler bunu düşünüyorlar mı? Gene de önemli. Star gazetesi aktivist görünümlü terör destekçilerin altı tutuklama diye vermiş bu haber ilk sayfadan. Büyükada'da ihanet toplantısı sırasında gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü'nün direktörü İdil Eser'le ikisi yabancı altı şüpheli tutuklandı. Gerekçeli kararda terör destek, kuvvetli kaçma şüphesi ve gizli belge bulundurma ifadeleri dikkat çekti diye vermiş. Şeyi vermemiş mi peki? Türkiye kırmızı çizgiyi açtı, rejim artık saygınlığını kaybetti dediğini. Merkezi uluslar Uluslararası Af Örgütü'nün. Af örgütü mü? yok, hayır. Orta Asya Direktörü Avrupa ve Orta Asya Direktörü John Dalhuysen. Ya bu gazetelerde hiç böyle yaşlı kimseler... ...yaşını başını almış gazeteciler yok mu? Yani yok. bunlar şey demiyorlar mı? Ya diplomasi denilen bir şey var. Ülkelere bu şekilde davrandığı zaman... ...başınıza gelecekler farklı bir şekilde olabilirdi... ...uyarabilecek kimse yok mu? Bu yazıları yazanların akıl göstericisi bir... ...akıl vereni yok mu? Genç böyle bir anda böyle cesur... ...stajdan yeni çıkmış genç kalemler mi kalem alıyor bu şeyleri? Yaz, Yazıya alıyor bunun Hayır, e, metinleri. tepeden indiriliyor. Türkiye'de insan e, hakları yok. ve adaletin... ...durumunu gösteriyor demiş... John Dalhuis'ın aynı anda üç ayrı terör örgütünü desteklemeyle suçlanıyorlar. Bu suçlama saçma sapan. Absürl demiş. E, klasik ama genellikle böyle oluyor. Üçünü birden suçluyorsunuz. Evet. FETÖ, PKK, D, DHKPC. Neden size H deniyor ona? DHKPC. Evet. Yani... E, bunun yani hepsine Türkiye biber gazı satılmaması için yapılan kampanya nedeniyle DHKPC'ye destek vermekle suçlanıyor DHKPC'ye. Bunun dışında Fethullah Gülen darbesi ve ayrılıkçı Kürt teröristlere destek verdiği iddia ediliyor demiş. Türkiye bölgede istikrar kaynağı olmaktan çıktı demiş. Ee, İsveç'ten de tutuklu aktivistle ilgili açıklama gelmiş endişeliyiz diye devam ederiz bunu biraz daha sürdüreceğiz zaten Almanya Yücel davasına müdahil oluyormuş çünkü. Sabah gazetesi Kaos Timi'ne tutuklama demiş Büyükada'daki otelde gözaltına 10 kişiden 6'sı silahlı terör örgütüne yardım suçundan tutuklanmışlar Star'dan mı diyebiliyordu bu gerekçelikler terörü destek gizli belge bulundurma silahlı terör örgütüne yardım Türkiye'yi bölümüş olarak gösteren haritalar çıkmış. Ali e, Graf Gahravi. Gahravi değil mi okumam lazım? Nasıl okumam? Lazım? Gahravi, yani. Ali Gardavi'nin üzerinde e, etimolojik Türkiye'nin etimolojik e, dil dağılımını gösteren bir harita vermiş yanında onu Türkiye'yi bölünmüş olarak gösteren haritalar olarak e, okumuş e, bu haberi kaleme alan kişi Sabah gazetesinde. Amel sabah gazetesinde eski bir şey. gazete vardır. Sabah gazetesinde nelerinde bu işlerin nasıl olduğunu, haberin nasıl yazıldığını bilen kişiler diye düşünüyorum. Efe Kerem Sözlerinin yazdığı bir yazıda bu sabahı esas olarak alarak havuz medyası adalet yürüyüşünü nasıl görmedi diye bir yazı çıktı. Oradaki yaptığı tek 25 günü sabahın analizini yapmış haberleri. Senin sorularının bir kısmına cevap bulmak mümkün. İnanılmaz şeyler var. Yani sahibinin sesi taraflı ve taraf gir yayın yapıyor diyor. İncelemiş yani çok etraflı bir analiz yapmış. Ve arkasından da kötüleme ve değersizleştirme kampanyası yapıyor bir gazete olarak. Ve çok önemli fırsatların da kaçırılmasına yol açıyor diye iyi yol açmış. Bunlara değineceğiz. Devamını getireceğiz. Bir de tabi şey devam ediyor maalesef. Açlık grevi Gülmen ve Öz Akça, Nuriye Gülmen ve Semih Öz Akça mecliste de bir eylem yapılmış. Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Aytu Atı Atıcı bir dakikalık konuşma süreci, süresi boyunca aynı cümleyi on bir kez söylemiş. Nuriye Gülmen ve Semih Öz Akça açlık grevinde ölmemelidir demiş. Onları ziyaret eden Gülmen Özakçı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Tur Yıldız Biçer de iki eğitimcinin öncelikli taleplerinin sağlık değil iş olduğunu belirtmiş. Böyle bir durum var. Açıkgasta Yo sé que a esa mujer tú la conoces No mientas, no tienes tú por qué perder la pose Me mira como diciendo yo también lo quiero Sus ojos sus ojos te acompañan donde vas que nada Yo sé que a esa mujer tu la has querido No mientas No finjas que la llamo y se lo digo Ni diğer, çünkü nos regresamos pronto a casa. Que sabes, contigo a mi me gusta tras noche. Yo sé que esa mujer es tu pasado Y sé que tu presente es a mi lado Por eso no nos vamos ya Por eso no nos vamos ya Que nada La fiesta está tan linda Y nos quedamos que sufra que sienta que esta noche nos ama que sepa que con mi amor tú estás comprometido te digo que tiene que aprender a respetar Yo sé que esa mujer vivió contigo Yo sé con quien estoy lo que digo No tienes nada que explicar No tienes nada que explicar Nada, Vicky Carr'dan dinledik Vicky Carr'da Amerikalı bir şarkıcı ama özellikle de çok büyük bir üne İspanyolca söylediği şarkılarla kavuşmuştu. Biz de onun o şarkılarından bir tanesini çaldık. Onun doğum günü 19 Temmuz El Paso'da Teksaslı bir Meksika ile de bağlantılı bir şarkıcı tabii köken itibarıyla herhalde çeşitli jarlarda söylüyor caz, pop ve country dalında da ama özellikle biraz önce de belirtmeye çalıştığımız gibi İspanyolca söylüyor. Hiçbir şey demekmiş nada. Nada hiç evet hiçbir şey konumuza da uygun düşebilir diye düşünüyoruz yani insanlık altı insan hakları savunucusu silahlı örgüte yardımdan tutuklandı ama bu örgütü ne polis ne savcı ne de hakim açıklayabiliyor İnanılmaz bir durum hakikaten. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok da yeni Türkiye'de yeni rejime karşı olan herkesle hesaplaşmaya gidildiğini söylemiş. Korkuyla da sinmeyenler cezalandırılsın, susturulsun ki ortalıkta sorgulayan da kalmasın, isteniyor demiş. Önce gazeteciler ardından milletvekilleri, şimdi de insan hakları savunucuları tutuklandı. Sırada kim var sizi? Ööö kolay değil. Yani isim bulamadılar diyor. Büyükada'da toplantı yaparken gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan 6'sı tutuklanırken savcı da, sur ceza yargıcı da tutuklamaya gerekçe olarak gösterilen bu silahlı örgütün hangisi olduğunu söylemiş değiller. Ayrıca da çok mide bulandırıcı bir takım detaylar da konuşuldu tutanaklarda görebildiğimiz kadarıyla. Ben bir gerilla gazetecisiyim mi, doktoruyum mu ne diyen birisinden bir mail var mesela. ...örgütünüze üye olmak istiyorum... ...filan demiş... Bir, ...tamamen bir ajan provokatör diye... ...yani tutuklananlara... ...toplantıyı neden duyuru yapmadan... ...düzenledikleri soruluyor... ...ne demek bu anlamadım... ...ne duyurusu... ...5 Temmuz'da başlayan gözaltı operasyonunun... ...hemen ardından... Işte ...çeşitli gazetelerde... ...havuz medya mı, yandaş medya mı, hükümet yanlısı... ...iktidar yanlısı medya mı diyelim... ...bayağı hak savunucuları aleyhine de... ...kampanya başlatılmış olduğunu da... ...Cumhuriyet Gazetesi'nden Canan Coşkun... ...hatırlatmış... ...Erdoğan da Cumhurbaşkanı ve Adalet ve... ...Kalkınma Partisi Genel Başkanı da... ...Avrupa'daki basın toplantısında... ...gözaltındakilerin... ...15 Temmuz'un devamı için bir araya... ...geldiğini öne sürmüştü yani... ...mahkemenin yerine de girerek ama çok yoğun... ...bir tepki geldi yani... O gerille doktoruyum olayı da şöyleymiş galiba... ...ve aktarıyorum... Eser'e Uluslararası Örgütü'nün sosyal medya hesabına Murat Dicle kullanıcı adıyla atılan bir mesajla ilgili soru yöneltmiş. Eser'de soruya kendisini gerille doktoru olarak tanıtıp savaş cerrahisinde müdahaleye tedaviyle ilgilendiği mümkünse kuruluşuma üye olmak, kuruluşumuza üye olmak istediği şeklinde mesajın provokasyon amacıyla atıldığını değerlendirdiğini söylemiş. Kendisine herhangi bir cevap verilmediğini ve muhatap alınmadığını da dile getirmiş. Ama bu mesaj mesela takılmış sorguya, sorguda sorulmuş. Bu ne demek diye. Evet yani Türkiye'nin e, şey durumu e, bir hayli geçerli yani. E, yalnızlaşma. Eser aynı zamanda Uluslararası Saf Örgütü'nün 10 Haziran'da BILOB kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan yöneticisi Taner Kılıç'la telefon iletişiminin olması da soru olarak yöneltilmiş. Eser bu soruya Taner Kılıç'ın avukatlarından öğrendiğim kadarıyla kendisi de BILOB programını kullandığını kabul etmektedir diye bir yanıt vermiş. Artık telefon görüşmeleri de giriyor yani ya evet. Yani Merkel'dan Almanya'dan e, Alman hükümeti olarak kararı kınıyoruz ve aktivistlerle dayanışma içindeyiz diyorlar. Hakikat ve adalet Türkiye'ye yabancı diyorlar. E, e, Af örgütü Genel Sekreteri Salil Çeti, hakikat ve adalet gibi kavramların Türkiye artık yabancı olduğunu göstermiş. E, gösterdiğini söylemiş. E, ve e, çok e, Almanya'nın dışında da e, Uluslararası Af Örgütü Türkiye kırmızı çizgiyi açtı. Artık rejim saygınlığını kaybetti demiş. Bölgede de istikrar kaynağı olmaktan çıkmıştı. Bu Peter e, şey <gülüyor> e, Neyse yani bir şeyden bahsedecektim. Uluslararası Örgütü Genel Sekreteri Şerliş Şetin'in i̇şte de yaptığı bir açıklama var. İşte onu söyledim ya. Bir de söylüyor tam olarak bunu. Türkiye'de, bugün Türkiye'de insan haklarını savunmanın artık bir suç olduğunu öğrendik diye uzun bir açıklama yapmış. Bir anette de detaylı olarak görebilmeniz mümkün bu açıklamayı da. Savunucuların şu anda son derece açık durumunu ortaya koymak için tam 12 günleri vardı. Bu aktivistler masumdur. Soruşturmanın sürdürülmesi için hakikat ve adaletin artık Türkiye'ye ne kadar yabancı olduklarını gösteriyor demiş. Bu meşru bir soruşturma değildir. Tamamen siyasi bir amaç taşıyan ve Türkiye'de insan hakları için korkutucu bir gelecek vadeden bir cadı avıdır demiş. Evet. Andrew Gardner de zaten aktivistler artık güvende, hiçbir aktivist insan hakları savunucusu Türkiye'de güvende olamaz diyorlar. Ve bir çağrı da yapmış Salih Çet'i. Dünyanın her yerinde liderler sözlerini esirgemeye ve ilişkilerini her zaman olduğu gibi sürdürecek dermiş gibi davranmaya artık bir son vermeli. Evet on... bu riyakarlığa da bir karşı çıkmış evet. Evet o insan hakları savunucusuna yöneltilen bu temelsiz suçlamaların düşürülmesi derhal ve koşulsuz serbest bırakılmaları için Türkiye yetkilileri üzerine ciddi bir baskı oluşturulmalıdır demiş. Evet ve Almanya'da böyle, Uluslararası Af Örgütü ve diğer kuruluşlar böyle. İsveç'ten de çok, şey Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden bir açıklama, üst düzey bir açıklama gelmiş. İsveç Dışişleri Bakanlığı Jessica Garpval, İsveç vatandaşı Garabi'nin tutuklanmasından dolayı endişeliyiz demiş. Ve... E, ...aktivistlerin duruşmasına İsveçli diplomatların katılmasına izin verilmedi. Biz izin istedik, vermediler demişler. Ee, ve İsveç'ten de kaygılıyız, endişeliyiz açıklaması var. Almanya'nın da Deniz Yücel davasına e, müdahil olması gibi yeni bir gelişme de var. Önemli bu da aslında. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı düşen muameleye tabi tutuldu. Şikayette taraf oluyor Almanya. Bu da yeni bir gelişme, üst düzey bir gelişme. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bu öngörülen bir şey. Davalarda hükümetler de taraf olabiliyorlar. Evet. Hükümet yetkililerinden bir açıklama var mı diye soracak olursanız, Başbakan Yıldırım'ın bir açıklaması var. Oholi vatandaşı için değil, devletin idaresi için ilan ettiklerini belirterek herkesin hayatını huzur ve güven içinde devam ettiğini söylemiş. İsteyen yürüyor, isteyen miting yapıyor demiş. Öyle mi? Evet. Ama bu yeterince inandırıcı bulmadım ben sen. Gördüğünüz üzere isteyen mitingini yapıyor, isteyen yürüyüşünü yapıyor. Herkesin işi, gücü yerinde. vatandaşlarımızın, Vatandaşlarımız hayatına huzur ve güven içerisinde devam ediyor demiş. Bizim mücadelemiz... Bizi bu tedbirleri almak zorunda bırakan terör örgütleridir diye de konuşmuş. Aynı zamanda e, şehitlerimizin mirasına yakışır nesiller yetiştirileceğini de söylemiş. Yetişi, daha doğrusu bunu, bunu söyle Şehitlerimizin mirasına yakışır nesiller yetiştireceğiz demiş. Hı, oldu şimdi cümle. Ee, peki. En ummadığın keşfeder esrarı derunun sen herkesi kör alemi sersen mi sanırsın? Kim bunu söyleyen? Terkibi bende. Sekizinci terkibi. Sekizinci miydi? Evet. Evet, terkibi bende. Ziya Paşa. Ziya Paşa. Şair. Bazen karıştırıyorum kaçıncısı olduğunu. Ha, evet. Ama böyle bir vaziyet var işte. O, o halde seney devri oldu. Cumhuriyet gazetesi bir derleme yapmış. Bir yılda neler oldu diye bir yıl içinde. 26 kanun hükmünde kararname yayınlanmış. Bilanço var cumhuriyette. 111.240 kamu görevlisi ihraç edilmiş. 32.000'den fazlası açığa alınmış. 170.000'e yakın insan hakkında adli işlem başlatılmış. 50.500 tutuklu yargılanıyor. 43 binden fazlası adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 91 bin, 100 bine yak çok yakın insan serbest yargılanıyor. 9 bin 8 binden fazla kişi firari durumdaymış. Ee, 2679 adli dosya açılmış. Hala iddianame bekleyen 2000'in üzerinde şey var. 11 HDP'li, bir CHP'li milletvekili tutuklu 74 belediye eş başkanı tutuklu, 966 şirkete Türkiye çapında el konmuş, tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmiş, 4.800 yani küsur, yani 5.000'e yakın kuruluşların mal varlıklarına el konmuş, 110 medya kuruluşu hakkında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle ve geniş yetkilerle bakanlıklara verilen, 110 medya kuruluşu kapatılmış. Sadece 20'si tekrar açılmış. 715 gazetecinin sarı basın kartı iptal edilmiş. Ee, ve e, 4500 küsur öğretmen açığa alınmış. 1400'den fazla özel öğretim kurulumu kapatılmış. Akademisyen ihraçları var çok sayıda. 15 vakıf üniversitesinin kapatıldığını söyleyelim. Ohal komisyonu kuruldu biliyorsun değil mi? Evet. Şimdi günüm bir ufak sorusunu soruyorum. Buyurun. Hazır mısın? Hazırım. Hesap makineli de çıkarttım. Bir saniye ya. Hesap makineli mi soru gene yapmayın. Ohal komisyonuna bir günde 3.028 başvuru yapıldığını bizzat Başbakan Yıldırım. Binali Yıldırım açıkladı. Kaç demiştiniz? 3.028. 28. 28. Tamam. ...bir dakika ayırsa bu... ...yedi kişiden oluşuyor hal komisyonu... ...biliyorsun... ...hepsi bir dakikalarını... ...ayırsınlar komisyon olarak... ...bu dosyaları... Hı. ...üç bin başvurudan kaç gün yapar? Kaç gün yapar? Evet... ...kaç gün çalışmaları gerekir? Bir of. dakika... ...peki ben söyleyeyim... 125 <gülüyor> gün yapıyor. Hadi 125 değil... ...126.166... ...lütfen... Tamam. ...böyle Herkes bilmiyormuş gibi yaptım ama... ...bir yere kadar... <gülüyor> Küsurat hata attım. Dört ay yapar bu. Dört ayı geçer. Peki on dakika ayırsalar kaç gün yapar? Evet. Kaç gün yapar? 1260. 1260. Üç buçuk sene. Her gün ama. Hiç tatilsiz. Cumartesi, pazar tatil falan olmadan çalışırsa bu kurul. Torba Peki, şeklinde yapsalar olur mu? Öyle yapacaklar. Öyle mi? Herhalde. Ya da kurayla. Yarım saat ayırsalar Asıl can alıcı yer o. 3750 küsur gün yapıyor. Yani 10 buçuk sene on buçuk ...inceleyecekler. Sene. Sadece bu ilk günkü müracaatlar. ...birinci günde 3000 başvuru incelemek için. Hmm. Kaç Alt kişi yapacak? 60 bin finanın olacak. Kaç kişi yapacak bunu? Toplu olarak ilmice hizmet ederler. 7 kişi mi yapıyor? 7 kişi. E, olur mu öyle şey? Devletin bütün kurumlarındaki henüz kalmış kişileri de oraya. İsimlerini söyleyeyim mi? Celat Menteş, Mehmet Karagöz, Esat Işık. Murat Aytaç, Hasan Işıldak, Mustafa İkbal ve Salih Tanrıkoğlu. Yedi az, yedi az, yedi az. Hukuk fakültesi öğrencilerine şimdiden böyle bir şey yapsınlar. Ee, hem oradan maaşlıklarını çıkarır çocuklar hem de aynı zamanda iş yükü hafifler. Nasıl fikir? Çok iyi aslında ama çok sayıda. Nereden abi. anlayacaksınız ki hukuk fakültesi öğrencilerinin arasında FETÖ'cü olup olmadığını, diğer terör örgütlerinin unsurları da bulunabilir belki de. O yüzden hmm. daha böyle şey bulmanız lazım. Memur. Daha memur. Daha yani memur kim yarım olabilir? saat ayırdıkları zaman ilk günkü müracaatları 10.5 buçuk sene sabah gece gündüz oturarak. Yedi az yedi az ya. Yedi az yedi olmaz. Üç, 301 gazeteciye 4260 yıl hapis ve 142 ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Hangi gazeteciler? 301. Ha 301 toplam olarak değil mi? Toplam. Hı hı. Ya, ama şey denildi ya iki gazeteci var şu anda cezaevinde denilmişti. Evet. O yüzden hangisi diye sordum. Ama onlar belirtilmiyor değil mi? İkisi, o Hayır. ikisi diye. Hala söylenmedi o ikisini kim oldu? Söylenmedi. İnsan da merak ediyordur. Cezaevinde gazeteciler de merak ediyordur. İki kişi var suçsuz olan. Gazeteci kimliğiyle burada bulunan iki kişi var diye de merak yani ediyorlar. Her gün Cumhuriyet alırsan görüyorsunuz zaten. 262 gündür özgürlüklerinden yoksunlar. Ee, Ahmet Şık 201. Ee, evet, 200 günü aştı Ahmet Şık'ta. Ye Emre İper de 104 gündür tutuklu. Ama 24 şeyde sorgu onlar kendi savunma yerine Cumhuriyet 24 Temmuz'da yapılacak duruşmada bizzat sorgulama yapmaya karar vermişler ne olacak bu insanlar da şimdi teknik kıyafetle mi hakim karşısına çıkacaklar evet teknik kıyafet tabi gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile de teknik kıyafete karşı uzun yıllar mücadele verdik diye bir anette bir yazı var 12 Eylül darbesinin ardından hapishanelerde uygulanmıştı ve çok ilginç bir provokasyon gibi bir şey oldu o Hero, hero yazılan şey ne oldu anlaşılamadı hiçbir şekilde de ilk defa oluyor. Evet de şu anda sokaklarda Hero yazılı tişört giyen insanların avı başlamış durumda iki kişi galiba giymiş gözaltına alınmış. bir tanesi tutuklu mahkumlardan bir tanesinin yakını olsa gerek diğeri de bir öğrenci. E, tişörte giydiği zaman alarm seviyesine geçirilmiş bütün güvenlik yetkililerine evet. Tişört giydi koşun koşun koşun diye böyle peşinden koşmuşlardı Evet iç çamaşırlarıyla kalmış mohpusların yargılandığı THKPC 3. Üçüncü yol davasının ilk duruşmasından fotoğraflar var. O da cesaret meselesi şimdi yapsalar çok ilginç olabilir. Ama o zamanlar fotoğraf makinesi girebiliyor galiba duruşmalara şimdi giremiyor yapılsa da anlaşılır. Erdoğan'ın şeyi de zor olabilir muhtaç hükümlülere talepleri halinde idare tarafından iklime ve sağlığa uygun giysiler verilir diyor. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ama Erdoğan dedi, yani Bozdağ'da demiş bakacağız demiş Adalet Bakanı ama diyor ki ikinci maddesinde 64. madde 2. fıkrası hükümlerin giysileri iç ve dış güvenlik görevlilerinin giymekte olduğu üniformalara benzer şekil ve renkte olamaz diyor. Bu antanamadakiler sayılır mı sayılmaz mı bilmiyorum bakılacak. Ama büyük bir imaj kaybı yaşatacaktır. En son turuncu üniforma ile beraber insanları çıkarıp infaz etme ya da suçlama durumu işit tarafından yapılmıştı. Ee, bu işit tarafında insanların kafaları kesilmişti. Kafalarına silahla ateş edilmişti. Şimdi işit bitti, silindi denildiği günlerde bu sefer bu, bu turuncu üniformayı Türkiye'deki mahkemelerde görmek insanların kafasını muhtemelen karıştıracaktır. Amerika Daha Birleşik... ne kadar karışabilir o da ayrı hikaye. Öyle, evet. Hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'ni yeryüzünde en çok lanetlendiği konulardan biri Guantanamo'daki bu haksız ve hiç suçlamanın belli olmadan 11 yıl yatırdığı gence yani 12, 13 yaşındaki insanların artık ergenlik çağı 20 küsur yaşına gelene kadar tutulup sonra da serbest bırakıldı ama o şeyden hiç vazgeçilmedi. Açlık grevine falan da gittiler. Turuncu elbiselerle. Turuncu elbiselerle insanları herkese infaz ediyordu. Herkese turuncu elbise giydiriyordu. İşit, Suriyeli muhalifler de dahil olmak üzere. Hatta Suriyeli muhalifler turuncu elbiseler içerisinde aynı görüntüyü, aynı silahlı infazı bu sefer IŞİD'lilere yapmışlar. Evet, ya. Ama bu sefer infaz edenler turuncu elbiseydi. Bir turuncu elbise modası var. Afganistan evet. medyasında da çok ilginç bir haber var onu da söyleyeyim. Türkiye'den dönmek isteyen genel dostumun uçağına iniş izni verilmemiş bu doğrulanmış mı bilmiyorum ama Abdülraşid dostum tedavi için Mayıs ayında Türkiye'ye gitmişti. Kendisi çok tanınmış bir savaş ağası. İşkence yaptı söyleniyorsun o zamanlarda. Ondan önce asıl mezar-ı şerifte tutukları şeyin içinde, kamyonun içinde boğarak öldürdü sayısız insanı. Şimdi cinsel tacizle suçlanıyormuş. Evet, bir de cinsel Afgan yetkili kendisine cinsel taciz ama büyük bir doğru. Evet. E, suçlamaları reddediyor ama çok şey e, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, milletvekili İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrı Kulu e, bir soru sormuş meclise sen bunun cevabını biliyor musun? Soruyu dinleyeyim El Kaide'nin kurucularından Abdullah Azam'ın adı Ümraniye'de bir caddeye mi verildi? Aa, doğru dedi. evet öyle bir iddia vardı. Ya, fotoğrafını da koymuşlar e, şeyde. El-Azam Sokağı diyor yani. Caddesi diyor hatta. Ama El-Kaide'nin kurucularından ve ideologlarından Abdullah Azam'ın adının İstanbul'un Ümraniye ilçesi Dudullu semtinde bir caddeye verildiği iddiası doğru mudur diye sormuş. Birçok ülkenin Türkiye'de dahil terör örgütü olarak kabul ettiği El-Kaide'nin kurucularından ve ideologlarından Abdullah Azam'ın adının bu iddia doğru mudur? Dudullu'da da vermesi ve İstanbul <gülüyor> bahse Konu caddenin daha önceki ismi neymiş? Neymiş efendim? Nedir diye soruyor. Ha, öyle mi? Hmm. <gülüyor> ee, soruşturma açılacak mıdır? ve örg Terör örgütü ise El-Kai'de örgüt kurucusunun adını bir caddeye veren Ümraniye Belediyesi'ne de kayyum atanacak mıdır demiş diye sormuş. Ama bu soru kayyum sorusu daha da ilginç bir soruyu getiriyor. Uşak valisi. Evet uşak valisi. Uff. 29 şirkete kaygım olarak Çok atam. iyi değil mi? Evet. 29 adet şirketiniz var. Evet, Türkiye'nin ve belki de dünyanın en becerikli iş adamlarından biri olmalı. İsviçre bari. çakısı gibi her ha? konuda. Evet. Her konuda bilgisi var. Salim Demir. Bunu da yani 10 anonim... 18 Limited ve bir de şirket ve bir ticari işletme olmak üzere 29 şirkete ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış. Kayyum olmak için ne okumak lazım? Kamu yönetimi mi? Kayyum yönetimi ya da böyle bir bölüm var mı acaba? Kayyum yönetimi. İşletme yeter. İşletme yeter mi? İşletme yeter çünkü bu işletmelerin başına geliyor. Tutuklu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu da istinaf mahkemesine başvurarak beraatini istemiş. İlk derece mahkemeleriyle... ...Yargıtay Danıştay işte arasında görev yapan... ...ara üst mahkemeler demek... ...istinah mahkemeleri... Ee, ...ve şeyde... ...2004'te çıkarıldı ama uygulaması... ...ancak... ...Şubat 2017'ye... ...geldi... ...hangi davalara bakacağı ayrıntılı olarak... ...konuşulabilir... ...bir de şeyden bahsedelim... ...öyle araya girelim... Ee, ee, Kemal oldu. Onun da bir açıklaması var Onun açıklamalarını belki Cengiz Aktar'la da konuşma fırsatı Bulacağız ama şey e, Yakalama kararları var ha, Evet yakalama kararları var Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 4 gün önce tahliye edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Eş Başkanı Fırat Anlı hakkında yakalama kararı Çıkartıldı 4 gün önce tahliye edildi Şimdi tekrar yakalama kararı çıkartıldı HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar ile Saadet Becerikli hakkında da yakalama kararı çıkarılmış. Evet, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın, Can günaydın. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Evet nasıl gelebildiniz mi e, dükkana? Evet, bugün gayet iyi. Bugün bir dün e, söylenenler olmadı. Daha sonraki e, uyarılardan bir şey çıkmadı. öden sonra Hı. tekrar yağış olacak dendi. Ama zaten yeterince e, kamuoyu önünde e, yani sosyal medyada yeterince şey var. bir ki. Yüzerek gidilme esprileri bolca geliyor Çünkü hakikaten de yüzerek geçilmiş. Yalnız kimse iklim değişikliğinden bahsetmiyor. Evet, evet. Ben de tam da onunla, onunla ilgili bir tweet attım zaten dün akşam. Yani şimdi bu doğal afet ifadesi kullanılıyor. Ne yapalım? Yani bizi aşan bir şey deniyor. Tam özrü kabahatinden büyüklerler ya. Evet. Evet. Yani tam o ve e, bu doğal afetin neden olduğu, e, yani küresel ısınmanın ne anlama geldiği, iklim değişikliğinin ne anlama geldiği konusunda e, rejimde, iktidarda, hükümette hiçbir fikir yok. Bir kere lugatçelerinde yok zaten yani küresel ısınma, iklim değişikliği falan. Yani biz diğer ülkelerin yöneticileriyle karşılaştırdığımızda, e, hiç, bu, hiç, mi? <gülüyor> bu iki ifadenin, iki kavramın, e, iki olgunun dile getirildiği? Baş müzakereci Birpınar e, sosyal medyada kullanıyor ama gidip onu hiçbir zaman resmi açıklama haline getirmiyor mesela. Kim e, Ömer Çelik? Yok şey... Mehmet Emin Birpınar. Mehmet Emin Birpınar profesör bu Paris şey Birleşmiş ha, ha, Milletler. İklim bir Türkiye'nin evet evet. Müzakereci e, başı. Müzakerecisi. Ee, yok yani öyle bir kavram yok. Bunun bir insan bir komedi tabii yani. Allah'ın emri yani. allah Teala. Allah <gülüyor> oldu gene de işte döndü dolaştı orada takıldı kaldı. Şimdi bu İstanbul'a mahsus değildi biliyorsunuz. Onu izlemişsinizdir. Pek evet. ee, çok başka yerde de baskınları oldu. Evet onları ee, can da derlemişti zaten. Bir de ha, güzel. E, yani epey bir şey yaptık onun üzerinde Paris metrosunda dört ayrı istasyonun kapatıldığını daha geçen hafta söylemiştik su baskını yüzünden. Ayrıca tamam. da Topbaş onun farkında değil. Paris'i atlamış o. Londra'dan yıllar önce yıllar, Londra metrosunun sular basmıştı diye. O da özrü kabahatinden büyük bir açıklama yapmış Kadir Topbaş İBB Başkanı. ama yani... Gördüm evet <gülüyor> okudum fakat şöyle bir şey yok mu? Yani e, can karşılaştırmış herhalde. E, şimdi İstanbul kadar zarar gören, tahrip olan başka bir şehir yok. Ee, o da altyapının şeyinden tabii herhalde fazla. Abi yok allah Teala. Betonluş... <gülüyor> ya bu galiba... ceza dolayısıyla yani. Madem allah Teala dolayısıyla bir ceza değil mi? Toprak sevmiyor efendim herhalde. Yani ona çözüm hala. olarak en son şey yaptılar. E, toprağın üzerindeki asfaltı da kaldırıp beton döktüler. Üzerine asfalt şekli vermeye çalıştılar. Taş şekli vermeye çalıştılar ama... Su geçmiyor artık şeye doğru, toprağa doğru. Toprağa geçse belki biraz emecek aşağı doğru inmeyecek ama o da yok artık maalesef. Boğazın betonlanması gündeme gelir mi? Bütünüyle. O benim o konuda başka bir projem var biliyorsun. Dinliyorum. E, manzarayı kapatmayacak şekilde poli e, poliüretandan, plexiglas, plexiglas'tan bir şey çevrelenmesini öneriyorum bütün Boğaz için. Ha, ama su akmayacak artık değil mi? Nasıl olsa altın, kanalı İstanbul yapılacak. Altın, altta alttan devam ediyor akacak yani. isteyen seyredecek. Ama denize ulaşmak evet. böyle mümkün olmuş. Belki ufak ama delikler yaparsın. Ama karttan yürüyerek geçilecek. Evet. Evet tabii. Ha şöyle ya. Ne, ne o öyle deniz, sular falan. <gülüyor> evet İyi bu projeyi <gülüyor> Bu beğendiğini umuyorum bu projemi. Evet. Mükemmel. Ee, Mükemmel. Peki... E, suları oldukları yerde bırakalım bu e, insan hakları savunucularının başına gelenden e, yürüyelim evet. e, bakalım ne oluyor hakikaten ne olabilir ve e, nereye gidiyor bu e, Ceberut e, rejim kanaatince bu insan hakları savunucularının derdet edilmesi çok sert bir mekar e, yani çok sembolik aynı zamanda çünkü yani insan hakkı e, genel anlamında hak, hukuk, adalet diyen herkese bir mesaj bu aslında. E, ve e, e, tesadüf de değil, yani bu büyük ada e, ilişkisi 15 Temmuz 2016'daki büyük ada toplantısıyla ilinti kuruluyor ama e, mesele onun ötesinde kara Bu bir e, yani bu insan hakları e, diyene yani hakkını isteyene bir, e, bir mesaj e, rejim tarafından. E, o yüzden karantince çok önemli. Bunun karşılığında peki ne var? Yani Türkiye'de e, hem içeride hem dışarıda ne yapılabilir, ne yapılıyor? E, dışarıya bakalım e, isterseniz. Evet. Şimdi e, bu e, yani bir dolu kurum var. E, Hükümetler arası kurumlara e, bakalım önce. Avrupa Konseyi'nin ee, dört tane temel e, alt kurumu var Avrupa Konseyi, Strasbourg'un Bir tanesi Venedik Komisyonu. Şimdi Venedik Komisyonu 1989 sonrasında e, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine tırnak içinde demokrasi getirmek veya oranın e, siyasi sistemini bir hukuk devletine dönüştürmek üzere kurulmuş istişari bir yapıdır. E, Türkiye hiç ilgilenmezdi eskiden, şimdi mecburen ilgilenir oldu ama istişari, yani akıl veriyor, bunu böyle yapmayın, yapmazsanız daha iyi edersiniz, ayıp oluyor falan diyor. Ama hiçbir yaptırımı yok, diğer kurumlar veya Avrupa Konseyi'nin kendisi tarafından yazdıkları, söyledikleri dikkate alınıyor o kadar. İnsan Hakları Yüksek Komiseri var biliyorsunuz. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Muznik bu da rapor hazırlıyor. İşte işlerin iyi gitmediğini söylüyor. İşkence, işkence yönleme komitesi raporları var. Yine Avrupa Konseyi dahilinde. Onlar da işte işkence yapmayın. Raporları hazırlıyorlar. Avrupa Konseyi'nin parlamenterler asamdresi veya parlamenterler meclisi Bunlar da e, rapor hazırlıyorlar. E, üye ülkelerdeki siyasi gidişatlar ve Avrupa Konseyi doğrularına uymadıkları konusunda. E, burada da e, bir dolu e, rapor çıkıyor ve insan hakları Avrupa Mahkemesi tabii. Orada e, bu son gelişmeler da önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de e, nedeni niçin belli olmadan işinden atılmış olan insanların alın e, Anayasa Mahkemesi ve diğer hukuk yollarının tüketildiğine dilael oraya başvurdukları yani son bir yıl içerisinde başvurduklarını biliyoruz ve mahkeme iki hafta önce bu başvuruları reddetti. Çünkü 17 Temmuz'da göreve başlayan bu KHK Komisyonu adlı yapının önemli olduğu hürriyetleri bu komisyonun gidereceği eeeni söyledi ve ahim topu eee taca attı. hatta taca bile diye saha dışına çay sonra kalkacak diyen adam... ...Yaglan duydun mu? Gördüm. Evet efendim. Ha, e, takip et. Bu önemli bir adam. Yani e, öngörüleri tutuyor. <gülüyor> e, Alkabı. <Anto gülüyor> <Pofi> Genel Sekreteri. <gülüyor> <O>, e, Yaglan. <gülüyor> Ondan sonra... bu e, ...geçenlerde bir tweet attı. Canım işte işler o kadar da kötü değil falan... ...dercesini. Meğerse... E, ...Ankara ile konuşmuş... ...bu izlemeye alındı ya Türkiye... Avrupa Konseyi'nde Ondan sonra biz Verdiğimiz parayı artık 2018'den itibaren vermeyeceğiz Katkı payını yani Avrupa Konseyi'ne Bunları almış bir panik bir panik. Ondan sonra aman yapmayın Biz gözden biz Sizi anlıyoruz zaten Başınıza çok fena bir şey geldi 15 Temmuz 2016'da Ondan sonra siz merak etmeyin Yeter ki parayı ödemeyiz. ödemeye devam edin Demişler Böyle bir anlaşma var galiba çünkü AKP ve MHP'li vekiller Avrupa akp yani Parlamatörler Meclisi'ne geri döndüler. Dolayısıyla orada Asayiş Berkeman Avrupa Konseyi'nden bir hayır yok. Şimdi bu AHİM'in hapse atılan HDP vekilleriyle alakalı bir Acil notuyla bir görüşme talebi ve Türkiye'den bir savunma e, talebi var biliyorsunuz. Evet o. E, bundan yeniydi evet. dün. Dün yeniydi. Evet. Bir de e, yani 24 Eylül'de mi nedir e, gazeteci Şahin Alpa için de bir e, evet. soruları var. Öne Soru işte. soruyorlar. Evet. evet. E, fakat tabii şöyle bir sorun var. Hiçbir e, yani bu kararlar meclise çıksa da Adurların lehinde çıksa dahi bu mahkemenin ve genelinde Avrupa Konseyinin bir yaptırımı yok yani ve muhtemelen de istidar bugüne kadar yani hiçbir ikazı hiçbir talebi dikkate almayan iktidar herhalde maalesef. larından biridir ee, sizin komitesi de yani e, kurumu yöneten devletlerin arasında mesela Suudi Arabistan falan var Aya düştü bir tweet atıyorlar yani e, resmi demek bile vermekten acizler. bir de biliyorsunuz 15 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği kurumları FII'len tatile girerler e, artık ondan, yani, Ağustos sonuna kadar işler e, daha e, eksik ve yani, nasıl diyelim daha yavaş e, Avrupa Parlamentosunun neler söylediğini işte azlarda hem dış ilişkiler komitesinde hem genel kurulda müzakerelerin askıya alınması ile ilgili raporlar çıkıyor kabul ediliyor. dışında, yuvarlak lafların dışında nasıl hayata geçeceği konusunda hiçbir ama hiçbir emare yok. bir Birkaç aklı evvel e, bu hipafonlarının yani katılım öncesi desteklerin e, sivil topluma yönlendirilmesi gibi bir e, zihin-sinir e, projesi ortaya attılar. E, bakalım nasıl hayata geçecekler. Böyle bir şey tabii mümkün değil. Şimdi bu üç kurum dışında bir Avrupa Birliği'nin konseli var devletler onlar ağzlarını da açmıyorlar tabi, bu, yani Türkiye'deki e, yaygın derin ve görülmemiş boyutlardaki insanatları ilanlarıyla alakalı e, e, bu üç e, kurumun dışında Avrupa konseli, Birleşmiş Milletler i̇nsan Yüksek Komisyonu ve Avrupa Birliği'nin dışında İki tane suyu e, toplum kuruluşu var birisi Human Rights Watch e, diğeri de Amnesty International şimdi Amnesty e, bu son e, tutuklamalarla birlikte e, ondan önce tabii bir de yerel direktörleri de e, alındı biliyorsunuz evet. e, e, e, ortalığı epey ayaklandırdı hatta Amnesty'nin e, genel e, direktörü Chet'i galiba değil mi? Şeti, Şeti Şeti kalktı G20'ye gitti. Evet. O da işte lobi yaptı. İşte Türkiye'ye baskı yapın falan dedi. Baskı yapın dediği ülkeler arasında Suudi Arabistan'da var bu arada. <gülüyor> 19 ülke artı altı biliyorsunuz G20. Ondan sonra işte onlar da tweet atıyorlar. Bunların dışında bir de sıralama yapan kurumlar var. Yani işte ee, internet bağımsızlığı, işte hukuk e, devleti e, sıralaması, e, sınır tanımayan e, gazeteciler e, e, kuruluşu, bunların sıralamaları var ve Türkiye her hepsinde aşağı bir istisnasız hepsinde e, nal topluyor. Şimdi bunları böyle alt alta koyduğumuzda Türkiye'deki demokratların, Türkiye'deki e, Türkiye'de hak hukuk ve adalet talep edenlerin ee, rejim karşısında bir, sadece rejim değil yani rejim de rejimin destekçileri ki az değiller karşısında zaten bir rakam verdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı o dil suçmesi falan değil 50 milyon diyor yani o 50 milyon karşısındaki 30 milyonun e, taleplerini e, içeride veya dışarıda daha ziyade dışarıda onu, onu ele aldık bugün e, destekleme konusunda bir böyle bir azgın bir bir bir, bir bir bir ne ne diyelim adına böyle çok güçlü bir çaba olduğunu söylemek açıkçası mümkün değil. Geriye evet. pek bir şey kalmıyor. Yani iki, bir, bir iki ilavede ilave bulunayım. Bir iki ilavede bulunayım izninle. Bir kere e, bu tamam. şeyde dün e, Uluslararası Af Örgütü'nün e, özellikle Londra'da evet. e, yaptığı şeyde şimdiye kadar söylenmiş en önemli yani basın toplantısında evet. özellikle Salil Çet'i e, Türkiye'de e, saygın bir ülke olma ihtimali ortadan kalkmıştır deyip ...biraz önce senin de sözünü ettiğin kuruluşları, Avrupa Birliği'ni ve ülke liderlerini de... ...her türlü rüyakarlığı bırakıp açıkça eleştirmeye çağırmış ve kuvvetli ifadeler vardı. Evet, kuvvetli olmaz olur mu? Son derece kuvvetli şeyler söylüyorlar. Ancak yani bunların hiçbir kıymeti halde yetişiyor. Çünkü... Türkiye ile bağlantılı değil sadece yani insan hakları ihlalleri konusunda dünyada o kadar yaygın uygulamalar var ki yani başta Venezuela ile e, e, ve Suudi Arabistan Tabii o, Suudi Arabistan Hı. Yemen savaş ve savaş bağlantılı insan hakları ihlalleri Afganistan ama e, işte İran, e, Avrupa'da Polonya ve Macaristan e, yani, bu, yani en en, en hafifinden onlar. Ee, Belarus, Rusya, Ukrayna ve genelde bu, bütün bu gelişmelere karşı uluslararası adına demokrat kamuoyu diyelim. Ee, Eskari Umumiye'nin verdiği tepki Amerika Birleşik Devletleri orada olup bitenler. Rusya. Yani verdiği tepki artık maalesef basın toplantısı, tweet ve e, e, ve yani deklarasyonların dışında e, bir, yani öyle bir döneme rastlığı anlatabiliyor muyum? Evet ama o, evet, işte tabii ama yani şunu da ilave etmek gerekir belki yani Uluslararası örgütü gibi kuruluşların açıklamalarına ilaveten mesela Almanya hükümetinden e, Almanya hükümeti olarak kararı kınıyoruz şeklinde şimdiye kadar gelmediği kadar kuvvetli bir şey geldi arkasından da mesela İsveç'ten de benzeri bir kaygı, endişeliyiz diye bir belirtme var. Almanya'nın işte yücel, Deniz Yücel davasına müdahil olması durumu var. Bu gibi şeyler var. Bir de içeriden tabii önemli şey var. Oraya geleceğim Hı. ama bu Avrupalılarla ilgili şu hat kanaatimce şu yanılgıya düşmemek gerekiyor. Yani bu bütün bu beyanat bedava yani bir, bir, bir hiçbir şey yok. Yani zaten bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan çıkıyor. O beyanat veren e, şeyler var, kurumlar var. E, onun yanında bir e, real ekonomi diye bir şey var biliyorsunuz. O real ekonomi konusunda hiçbir ama hiçbir e, öller e, alınmıyor. E, yani e, bu silah ticareti baktığı olmak üzere e, yani genelde Türkiye'ye gösterilen teveccüh bu ülkelerden yani bu diğer taraftan Türkiye'deki insan hakları ilanlarını bile iler getiren ülkeler tarafından sıfır. Yani bu aynen sürüyor. O, o teveccühte herhangi bir dönüşüm, değişim yok. Mesela bu. Yoksa ne olacak? Yani o, o, onun da alıcısı var. Yani Stockholm'den, Berlin'den, Paris'ten, Londra'dan yapılan insan haklarını ihlal etmeyiz beyanlarının alıcısı var. Ama esas alıcılar bir caizse öbür tarafta. Şimdi bu, bu yüzden hakikaten geriye kalıyor, e, sizin de altını çizdiğin gibi, geriye kalıyor içerisinde. O yüzden bu adalet yürüyüşü, adalet yürüyüşü mesela da önemliydi. E, Arkası nasıl gelecek diye e, soranlara bir nevi e, bir cevap e, e, geldi e, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Sokakları terk etmeyeceğiz. bu evet. nasıl olacak? Ha, bu arada tabii bu e, sel götüren sokaklarda tabii o da ayrı bir ironi. E, azıcık, <gülüyor> sokakları nasıl terk etmeyeceğiz bu halde. Ee, o da belli değil ama e, herhalde bunun dışında açıkçası tek bir, e, tek bir e, opsiyon, bir, bir e, seçenek kalmıyor. Evet önemli yani Kılıçdaroğlu devam etmiş iktidar adaleti sokaklara atmışsa halkın payına da adaleti sokaklarda aramak düşer ve son nefesime kadar mücadele edeceğim bu yoldan dönmek yok diye dün bir ifadesi vardı ve ee, önemli sayılır. Ee, şey de aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok'ta evet. yeni rejime karşı olan herkesle hesaplaşmaya gidildi. Korkuyla da sinmeyenler cezalandırılsın, susturulsun diyor. Buna da karşı çıkacağız demiş. Ee, böyle bir şey var ve Kılıçdaroğlu Erdoğan'a ödlek değilsen senin havuz medyanda gel birlikte 15 Temmuz'u tartışalım evet. şeklinde bir açıklaması var. Bir de tabii şeye Nuriye Gülmen ve Semi Özakçan'ın açlık grevinde ölmemelidir diye önemli bir direnişi mecliste de gösterir. Aytu Atıcının yaptığı bir dakikalık konuşmada 11 kere o cümleyi söylemesi var. Yani burada mesele aslında ta yıllar önce evet Rıza Türmen'in yanılmıyorsam Ahmet Hakan'la evet yaptığı bir söyleşiden 3 sene oldu aşağı yukarı 2,5 sene. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ben devlet partisi olmayıp artık farklı bir Cumhuriyet Halk Partisi'yim demelinin e, ipuçları var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor çolucu ve katılımcı demokrasiye. Yani Çok devlet partisi görünümünden çıkıp halkın partisi haline gelebilmesi lazım evet. diyordu. Ya ama o gelebilmesi derken orada tabii sevkalade önemli bir nokta var. Önce de bitirelim herhalde. HDP ve e, yani HDP seçimlerine yönelik e, mesaj verebilmesi gerekiyor. E, yani bu hiç kolay bir şey değil. Ama başka çare de yok. Evet. Yeni araştırma yayınlandı. T24'te artık zamanımız kalmadığı için şey değil ama AKP'li seçmenler arasında %50 adalete güvenilmediği gibi çok çarpıcı bir sonuç çıkmış Türkiye'de evet. adalete. Bir de yürüyüşü de %35. AKP seçmeninin %35'i Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü desteklediğini söylemiş ki bu çok yani benim en azından söyleyeyim kendi payıma beklemediğim bir şey. Bir de son bir şey söyleyeyim. Dün konuştuğumuz bu o, yalnızlık büyük ciddi bir dışarıda da yalnızdı işte Almanya, İsveç vesaire bütün Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği filan. E, peki acaba nerede yan, ya nasıl bir yanlış yaptık ki Türkiye hem Almanya hem Avusturya hem İsveç hem de Yunanistan'la adeta karşı karşıya Hı hı. diye soran bir yazı var. Buna bu durum böyle devam edemez diyorum diye de bitiyor. Kim yazmış? Gördün mü yazıyı? Hayır görmedim. Meraklarda. Sürpriz bu mu yoksa? Evet, sürpriz bu. Mehmet Barlas, sabah yazarı. Ha ha ha, görürlük, görürlük, Dalga geçiyorlardı, Türk'te gördüm. O mu yazı? Allah Allah. Evet, Türkiye aleyhinde Zaten. komplo kuran herkes bu ülkeler tarafından kucaklanıyor demiş. Ama bu böyle of. devam edemez diyor. Ha, iyi. Bir, bu önemli. Bir yalnızlık of. şarkısı, evet. Güzel, yalnızlık şarkısı, tamam. <gülüyor> Ama biz sana başka bir şey izin verirsen çalacağız. Ne Heyecanla bekliyorum. Roy Orbison'ın benim gençliğimden kalma ünlü şarkısı Only the Lonely. Yani Aa, only the Lonely. Benim <gülüyor> yalnızlığımı Yap, benden başka kimse bilmez diyor. Bilmiyorum. Belki yarın yeni bir aşk doğar ama şimdi bilmiyoruz. Sadece yalnızların şarkısını söylüyoruz diyor. Ne dersin? Çok teşekkür Neyi ediyorum. Rica ederim. Çok üzgünüm. Biz güçlü güçlü teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. günler. <gülüyor> Only the lonely dumb, dumb, dumb, dumb, dumb Know the way I feel tonight oh, well, hey, hey, yeah, yeah. Only the lonely dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, Know this feeling ain't right dumb, dumb, dumb, dumb, dumb There goes my baby There goes my heart forever <laughs> So far Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete, açık gazete. Evet Açık ga Gazete, Açık Radyo, Açık Gazete saat 9.40 tam, ona 20 var. Ve devam ediyoruz Açık Gazete programına. Yani, e, demin bıraktığımız yerden birazcık e, daha devam edilir, edecek olursak Cengiz Aktar'la konuşmamızdan. Sabah yazır Mehmet Barlas, nerede yanlış yaptık, bu kadar düş, çok düşmanı nasıl ürettik diye soruyor. Kaç yıl sonra, 15 yıl sonra mı? Evet, Türkiye hem Almanya, hem Avusturya, hem İsveç, hem de Yunanistan'la adeta karşı karşıya. Türk siyasetçilerin bu ülkelere gitmeleri istenilmiyor. Türkiye aleyhinde komplo kuran herkes bu ülkeler tarafından kucaklanıyor demiş. Yani dost ve müttefik olarak bildiğimiz ülkeler şu anda neden Türkiye'nin düşmanlarıymış gibi davranıyorlar? Yani biraz nihalatsız vari bir durum var herhalde. Nihalatsız yazar, mimarı şey mirası. Evet ama miraratsız Türkler haricindeki herkese e, tehlikeli gözüyle bakıyordu. Mesela Türkiye'nin bir müttefiki var Katar. Katar'a yine askeri sevkiyat yapıldı. 171 asker ve 2 fırtına hobisi yönlendirilmiş bölgeye doğru. Evet. Ortak da... tatbikat varmış. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Adalet ve Kalkınma Partisi e, Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ...Suudi Arabistan'a da ziyaret ettikten sonra... ...Katar'a geçecekmiş galiba. Suudi Arabistan'da tabi bu idamları... ...an meselesi olan idam meselesinde... ...konuşacaktır değil mi? insaflı hmm. bir yaklaşım sergi diyerek. Evet e, aynı zamanda Suudi Arabistan'da... ...etek giydi dolayısıyla... ...tutuklanmış galiba gözaltına alınmış aktivist. Aktivist de değil yani kadın. Yani oradaki vatandaşlardan bir tanesi. Belki onu da soracaktır neden... E, ...gözaltına aldınız bir evet, şey 13 yaşındaki bir şeyi büyük şeyden çevirip pasaporttan çevirip ondan sonra da idam etmeye hazırlanıyor 4 yıl sonra Evet. demokratik eteği, bir şeye katıldı diye mini eteği ve tişörtüyle sokakta yürüdüğü videosunu sosyal medyada paylaşılması üzerine e, Suudi Arabistanlı yetkililer e, bu tartışmalar neden olan kadını gözaltına almışlar ve sosyal medyada da model kudut yargılanmamalı etiketiyle öfkeleri dile getirilmiş bir diğer taraftan da tam tersi var tabi ki yargılansın Hı. deniliyor etek giydiği için Evet. Türkiye aleyhinde komplo kuran herkes bu ülkeler tarafından kucaklanıyor. Türkiye sanki demokrasisi askıya alınmış ve iktidara muhalif herkes zindanlara atılmış bir ülke diye soruyor. Yani şaşırmış. Nerede yanlış yaptık diye soruyor. O yani biz o hal... Şimdi başka bir soru sorayım o zaman. Hadi bakalım buyurun. Bu komisyon hal Komisyonu. Matematik mi gene? Yok. Ha, iyi, Bu mantık. Güzel. En sevdiğim. Ee, Adalet Bakanlığı Müsteşah Yardımcısı Selahattin Menteş. Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Esat Işık. Danıştay Tetkik Hakimi Murat Aytaç. Mülkiye Baş Müfettişi Hasan Işıldak. Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ve Devlet Denetleme Kurulu üyesi Salih Tanrıkulu Kulu oturacaklar hı hı. ve bu olağanüstü problem olan, olağanüstü hal komisyonuna bir günde gelen 3028 başvuruyu nasıl değerlendirecekler diye sordu. Altından kalkabilirler mi sence bunu? Ee, yani. Dediğim gibi biraz daha imece usulü çalışarak kalkabilirler ama sadece 7 kişiyle bu iş olacaksa biraz zor gibi görünüyor. Şimdilik öyle. Matematiksel açıdan. Peki o zaman mantıksal olarak bir soru daha sorayım. Tabii. Herkesin işi gücü yerinde isteyen istediğini yapıyor, mitingini. Herkesin vatandaşlarımız hayatında huzur içinde devam ediyor peki hayatına huzur içinde devam eden bu insanlar 111.240 kişi ihraç edilmiş kimisi açlık grevinde, kimisi intihar etti çok sayıda yüksek sayıda intiharlar oldu ve bir günde 3 bin kişinin üzerinde başvuru olunca herkesin işi gücü nasıl yerinde oluyor burada bir hata Payı bırakmak gerekir mi yoksa başbakan her zaman olduğu gibi hatalsız bir hesap mı? Yapmaz? Yok yok şöyle düşünüyorum ben. Yani iki gözünüz var bir gözünüzü kapıyorsunuz ve geri kalan işinize devam ediyorsunuz. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptırdığı son ankette bunu net bir şekilde görebilmeniz mümkün. Partinin ismi ne? Adalet ve Kalkınma Partisi. Yaptırdığı araştırmada Adalet ve Kalkınma Partileri arasında adalete güvensizliğin oranı ne çıkmış? Yüzde %50. Neyine güveniyor? Ne, peki önemli. o zaman neyi destekliyor Adalet ve Kalkınma Partiler adalete güvenmiyorlarsa? 15 yıllık iktidar sonucunda sadece kalkınmayı mı? Ya da ikiye bölebilirsiniz belki Adalet ve Kalkınma Partisi destekleyendiri Kalkınmacılar, Hem adalet... Adaletçiler. Evet olabilir. Ya da kalkınmacılar ve Adalet ve Kalkınmacılar diye iki hizmet en sonunda bölündü parti olarak da nitelendirebilirsiniz belki de. Kim yaptırmış araştırmayı? Adalet mi? ve Kalkınma Partisi'nin kendisi, kendisi yaptırmış. Kendisi değil mi? Evet. Son derece ilginç bence Nuray de. Babacan haberi Hürriyet Gazetesi'nde. Yani Mayıs ayındaki referandum araştırmasında AK Parti özellikle kendi tabanının bakışını saptamaya çalışmış ve en önemli soru da tabii. Ee, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet yürüyüşünde kamuoyunda destek görüp görmediğini ve iktidarın nasıl bir tavır takılması gerektiğine ilişkin ikinci araştırmayı da geçen günlerde tamamlamışlar. Hürriyet'in haberi bu. Ve çok önemli, e, yani çarpıcı gözlemler var. Daha doğrusu sonuçlar çıkıyor. Referanduma ilişkin araştırmada seçmen refleksi oran ölçülmüştü. E, fakat e, şimdi %50 adalete güven. Ayrıca da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan ve her 25 gün devam eden 10 binlerce kişinin hatta sonunda da milyonlardan bahsedildi her ne kadar vali. Gece 1 26'da onu düzelttim mi ben? Çok büyük bir hata yapmıştım, düzelttim değil mi? 1.26 değil, de açıklama yapmış sabah. Düzeltti mi Selahattin? 5 saniyelik önemli bir fark yapmışım. Neyse, onun söylediği valinin şeydi. E, yani, 175 bin kişi katıldı dedi. Halbuki 2 milyon aldığını Cumhurbaşkanı'nın söylediği meydan tıklın tıklın doluydu oradaydık gördük yani. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı adalet yürüyüşünün toplumdaki etkisi araştırılmış bu e evet. çalışmada. Bu duruma göre ankete katılanların %35'i Adalet ve Kalkma Partili seçmeninin %35'i yürüyüşe destek veriyormuş. Bu rakamın CHP seçmeninden %10 fazla olduğu saplaması yapılmış. Karşı çıkanların %40'ı fikrim yok diyenlerin ise %25 olduğu belirtilmiş aynı zamanda. %40'ı karşı çıkıyormuş Adalet ve Kalkınma Partililerin bu yürüyüşe. Yani sözde yürüyüş filan denirken pek öyle çıkmıyor bu araştırmada. Çoğun derece önemli bir şey. Bir de gençlerin parti desteği de düşük çıkmış. O da şey, yürüyüşün geziyle ilgisi olmadı. Yani vatandaşlar... Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti seçmenleri adalet yürüyüşüyle gezi eylemleri arasında da ilişki kurmamışlar. Peki ne olacak şimdi? Yani Türkiye nüfusunu yüzde elli gibi nitelendirilmek kaçtı? Yüzde elli üç müydü? Hmm, unuttum. Kaç kaç olarak söylemişti? Dil suçmesi mi yoksa bilerek 50 milyon tartışması. Elli milyon evet. Elli milyon olarak nitelendirdikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerini de bu yürüyüşe karşı çıkanların yüzde kırkı olarak nitelendirirse, elli milyonun yüzde kırkı ne yapar? Yirmi beş desen otuz. 30 milyon olarak nitelendirmek mümkün olacak mesela yakın zamanda, böyle düşecek mi çıta, böyle bölüne bölüne azalacak mı gibi ee, Valla öyle de olabilir, bu çok son zamanlarda duyduğum en çarpıcı açıklamalardan ve tespitlerden bir tanesi bu araştırma meselesi. Evet, ee, ve, e... Hürriyet Gazetesi'nde detayları var. Evet, şimdi bugünkü Hürriyet'te var evet. Efe Kerem Sözer'in de bir yazısı var. Havuz medyası adalet yürüyüşünü nasıl görmedi diyor. T24'ten aldım ben. Ve sabahı ele almış sadece. Sabah diyor hep kazananların yanında durdu ama hep bizim de merak edip aramızda sık sık konuştuğumuz bir şey ya yani bu nasıl okurları ne yapıyor? Yazarları, köşe yazarları, genç muhabirleri filan. Brüksel muhabiri hariç onu gayri insani tavrından dolayı burada kınıyorum. Yani onlara döner göndereyim içeri filan gibi. Aynısını İsrail'de de yapmışlardı biliyorsunuz. Pizza göndermekten bahsediyorlardı. Evet. Filistinli mahkumlar açlık grevindeyken. İsrailli evet. aşırı dinciler aşırı sağcılar. Adını da anmayacağım. Şimdi sabah Brüksel muhabiri de böyle bir tweet atarak. Muadil. Muadil bir şey yaptı İsrail evet. Şimdi e, diyor ki sabah hep kazananların yanında durdu diyor Efekerem Kerem sözleri ama bugünkü vasatın altını yakınlarında aramalı. Önce devlet kredisiyle damada verildi, sonra yandaş iş adamlarından toplanan milyon dolarlarla havuza girdi. İktidardan aldığı ihale ve reklamla sahibinin sesi oldu. İçindeki çatlak sesleri kovdukça köreldi. Bugün hepsi aynı başlıklarla, hatta bazen aynı yazım hatalarıyla çıkan havuz medyasının diyor ki çok ilginç. Abi ben de fark etmiştim aynı imla hatalarından çıkıyor. En çok satan tıp, tıpkı basımı diyor havuz medyasının. Sadece neyi yazacağı diye neyi görmeyeceği de sarayda belirlenen bir hükümet bildirisi oldu verdi demiş. Ama meselemiz sabahtan büyük. Ülkedeki ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kılıçdaroğlu 15 Haziran'da Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlattı. Gazetelerin editörleri, köşe yazarları bu yürüyüşü desteklemek veya eleştirmek de özgürler ama 25 gün süren bu yürüyüşü görmemek bizim de çok üstünde durduğumuz bir şeyi ele almış. Her gün katılan on binlerce insanın sesini duymamak ve neden bu yürüyüşün yapıldığını okuyucusuna aktarmamak için 3 maymundan fazlası lazım. Yani görmek kötü, işitme kötü, söylemek kötü. Türkiye'si iktidardan ibaret olan havuz medyası artık AKP'nin at gözlüğü oldu. Meselemiz bu diye yazmış ve 68 haberi ele almış. Sabah gazetesinin 25 günlük arşivini inceledim. Örnek olarak seçtim diyor. Doğrudan veya dolaylı olarak adalet yürüyüşünden bahseden 68 haberi okudum. Geriye dönüp bakınca 15 Haziran ve 9 Temmuz tarihli ön sayfalarının bu veriyi ve bu tabloyu yani aslında iktidarın adalet yürüyüşüne bakışını iyi özetlediğini düşünüyorum diyor. Şimdi ilk manşette İngiltere'deki yangın sürmanşette manşette magazin ve futbol varmış. Erdoğan'ın FETÖ hakkındaki ifadeleri önemli mesajlar verdi diyerek büyük görülmüş. Yeni bir şey söylemedi halde. Sibel Can'ın cibi bile Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından daha detaylı yer almış diyor. Tehlikesiz konu sürekli değiştirdiği için takip edebiliyorsunuz ne olduğunu. Ama kafa karıştırır ya. Kafa mı e, Tabii hangi renkte cüpti, markası ne, neyse. Ya, tecrübeli Bilmiyorum. gazeteciler vardır, evet, Barlas gibi biliyorlardır. Hıncalı Uç orada değil mi? Orada. Evet, evet. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüyecek olmasıysa 15 Haziran'da yürüyüş başladığında nerede yer almış? Biz bulamamıştık hatırlayacaksınız. Neredeyse? Hiç yok. 24. sayfada bir cümle. Sonra işte iktidarın yürüyüşü görmezden gelme taktiği boşa düştü. Önce küçümsendi, sonra Türkiye'nin asıl sorunu duymuş gibi gösterilerek hedef alındığını manşetlerde izlemek mümkün diyor. Daha saldırgan yazarların hazırlığını yaptığı başlıksa 9 Temmuz'da sabah manşet olmuş. İhanet yürüyüşü filan, havuzda birinci sayfaların demirbaşı Erdoğan, ancak danışmanların, köşe yazarı, muhabirlerin savcı yardımcısı olduğu ortamda iktidar medya ilişkisini tek yönlü tarif etmek eksik kalır, diyor. Bakıyor işte etrafla. Yani sorun bu dönüşümün iktidar ve yakın çevresi arasında sınırlı kalması. Yani şu önemli bir tespit yapmış bence. Eee... Elimizdeki örnekte ana çerçeve iktidar tarafından şekillenmiş bir söylem içinde editörler yerelden nasıl hikaye üretiyorlar. Sonra dönüp bu iktidara malzeme oldu. Sorun bu dönüşüm diyor böyle. Çember iktidar ve yakın çevresi arasında sınırlı kalıyor. Halktan haber alamıyor. Yani iktidar ve onun yandaşları halka propaganda yaptıklarını sanırken kendilerini halktan habersiz bırakmış oluyorlar diyor ki biraz önce okuduğumuz bu AKP'nin yaptırmış olduğu anket haberi hürriyete tam da bu sözleri doğruluyor. Ee, yani sahibinin sesi diyor. 68 haber içinde. Sahibi kim efendim? Onu tekrardan bana söyleyebilir misiniz? Tabii başta söyledi zaten. Ee, önce devlet kredisiyle damat, sonra yandaş iş adamlarından toplanan milyon dolarlarla havuza girdi. Tamam. İktidardan aldı. ihale ve reklamla sahibinin sesi oldu. ...içindeki çatlak sesleri de... ...tamam sahibi kim? Kolektif. Kolektif Komperatif. değil, yok şu anda en son benim takip edebildiğim kadarıyla... ...Zirve Holding'di. Kalyon Holding'in e, kuruluşlarından bir tanesi... ...Zirve grubuydu, onu satın alanlardan bir tanesi. O yüzden ben korkuyorum sabah gazetesiyle bir eleştiri yaptığınız zaman... ...neden böyle olacağını dair fikirler gözümün önüne geliyor. Şöyle düşünün, aynı e, Kalyon grubu e, o kolektifle beraber... Akkuyu nükleer santrali işine de giriyorlar. Şimdi Akkuyu nükleer santrali işinde şalterlerin nükleer enerji, nükleer atıklar lasaklısın. o şalterlerin kullanımı bu e, gazetenin sahiplerinden olacak bir şekilde de. atıklar atılacak. Gidecek. Fark etmez. Tuşa basarsınız. Sinirlendirdiğiniz zaman tuşa basarsınız. Daha önceki ses kayıtlarında ses kayıt olduğu söylenen şeylerden de anlaşıldığı üzere çok kötü şeyler yapılabilir Türkiye'ye de yani sinirlendirmemek lazım aynı zamanda böyle eleştirilerle Doğru. diye düşünüyorum ben korkuyorum bu açıdan korkuyorum Sabah gazetesinden 60... nükleer tehlike benim için en büyük tehlikelerden korkulardan bir tanesi mutasyon mutasyon evet evet ee... 750 milyon ton müne boşaltmışlar. Nereye? Fukushima'dan. Pasifik Okyanusu. Hala devam ediyor ama. Evet. Bu tahliye çalışmaları ve onları evet. kontemin etmeleri vesairesi. Orada da büyük şey var, sıkıntı var. Konuşalım. Konuşalım onda. 68 haber içinde Kılıçdaroğlu iki kez yer almış. HDP ve PKK birer kez yürüyüşe katılmaya destek veren muhalif gruplar içinde HDP'ye yer verilmesi hatta bir haberde PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun açıklamasına tam bir paragraf ayrılması da bir lütuf değil. Yürüyüşü terörle eş tutma çabası demiş. Yani sonuç olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın bir otoyol açılışında yaptığı konuşma doğrudan aktarılırken Kılıçdaroğlu'nun sözleri e, Yıldırım tarafından alıntılanıp yorumlanıyor, cevaplanıyor. Yine Kılıçdaroğlu'nun ne dedi aktarılmıyor. Bu birincisi. İkincisi taraf gir. On binlerce insanın katıldığı protesto yürüyüşünden tek bir kişi bile haberlere konu edilmemiş. Tek bir kişi bile e, sadece CHP'yi Cumhuriyeti Halk Partisi CHP'yi eleştirenler birer birer haber yapılmış. Mesela işte dükkanı mühürlendiği için 8 ay önce CHP'li belediyeyi eleştiren esnaf 2010'da bir mülakatte elendiği için CHP'nin kadrolaştığını iddia eden bir engelli vatandaş, İzmir Belediyesi'nce işten çıkarılan işçiler ve hatta Kılıçdaroğlu hakkında kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu iddiasıyla yani D100 karayolu tek yönde kapatıldığı için suç duyurusunda bundan vatandaşın haberi bile yapılmış ama başka haber yapılmamış. Ama çok rahatlar. Yani şey, bugün yazmış galiba Ertuğrul Özkök, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ithafen Erdal Şafa, Başbakan Binali Yıldırım'da geçen günlerde kamuoyuna yansıyan fotoğraflarıyla alakalı bir soru sormuş. Erdal arkadaş demiş, Başbakan'ın önüne pijama ile çıkılır mı diye sormuş. Pijama ile çıkmış. Gerçekten pijama ile çıkmış Başbakan'ın karşısında Buna inanmıyorum. Bakın. Yani bu tişörtü o tişört. Tişört mü? Pijama değil. Altını görmüyoruz ki. Evet. Altında belki çizgili pijama var. Bu kadar rahatlar yani. Ya daha Hı. doğrusu bu kadar rahat olabilmeli zaten. Herkes Hı. bu şekilde rahat olabilmeli. Hı, Cumhurbaşkanı, başkanı karşısında. Herkes. Sabah kastresini okuduğunuz zaman kendinizi rahat hissediyorsunuz. O ayrı. Ama Cumhurbaşkanı ya da başbakanın yanında böyle çizgili pijamalarla şeklinde çıkıp konuşabilmek el sıkabilmek daha bir rahatlık göstergesi olsa gerek. E sonuçta nükleer santreniz olacak yakın zamanda. Eh. Valla ilginç ee, böyle. Yani Kılıçdaroğlu sonuç olarak iktidarı, adalet ''İktidar adaleti sokaklara atmışsa halkın payına da adaleti sokaklarda aramak düşer ve son nefesime kadar mücadele edeceğim bu yoldan dönmek yok.'' demiş. Twitter üzerinden ''Adalet için çamur yağmur çamur demeden günlerce yürüdüm, adımlarımdan korkup adalet sokakta aranmaz.'' dediler. Sözde ''Adalet yürüyüş'' dedikleri işte. ''Ülkede adalet var.'' diyemediler. Bir iktidar hak, hukuk ve adalete değer vermeyerek bu ulvi kavramları sokaklara atmışsa halkın payına da adaleti sokaklarda aramak düşer. Adalet için gerekirse denizleri, dağları, tepeleri de aşarım. Son nefesime kadar adalet mücadelesi vereceğim. Bu yoldan dönmek yok demiş. Ayrıca Erdoğan'a da hitaben, partisinin grup toplantısında da şöyle konuşmuş Erdoğan'a. Yönelik olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istediğin kadar kumpas kur Yolundan dönen namerttir Şimdi ben bu zata açıkça meydan okuyorum Demiş Cesaretin varsa korkak değilsen Vandal değilsen Ödlek değilsen Senin havuz medyanda gel Birlikte 15 Temmuz'u tartışalım Demiş Özetle böyle olabilir Bu yürüyüşü Adalet yürüyüşünü Liyakat sistemi tekrar Türkiye'ye gelsin diye yaptık Soruları çalınan KPSS ve diğer sınav mağdurları için yaptık. Can ve mal güvenliği olmayan iş dünyası için yaptık. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın diye yaptık. Açlık grevindeki Nuriye ve Semih kardeşimiz için yaptık demiş. Hatta bu yürüyüşü dosyası kapatılan Muhsin Yazıcıoğlu için yaptık. Kapatıldı mı? Çok takip edemedim. karanlık şeylerinden biri dosyalarından. Bu yürüyüşü emeklilikte yaşa takılanlar için yaptık bu yürüyüşü hapisteki milletvekilleri için yaptık. Bu yürüyüşü taşeron işçiler için yaptık demiş. Tartışalım demiş. Böylece bitirebiliriz herhalde değil mi? Evet. Ne çalıyoruz? Evet. Queen dinleyelim. I'm in love with my car. Arabama aşığım. Tam arabama aşık olacak zamanda. Niye çalıyoruz? Brian May gitarist ve astrofizikçi biliyor muydun Brian muydun? Astrofizikçi evet. mi? Evet. astrofizikçi ama gitarist aynı zamanda. Hobi evet. olarak yapıyor galiba astrofizikçiliği. Evet. Yani kendi, gitarlarını da kendi imal etmiş Red Special filan. ve böyle çeşitli şeyleri de var. Besteleri var. Bu Amen Labud Mycar ne kadar bestesinde katıldı bilmiyorum ama onun doğum gününü... ...kutlamamız iyi olabilir... ...19 Temmuz 1947'de... ...yani... ...tam 70 yaşında oluyor... ...değil mi? Evet. 70 yaşını Brian May'in kutlamak için... ...Queen'den I'm in love with my car adlı parçayı dinliyoruz... ...çok... ...aslında sözleri de gayet... ...ironiktir... ...bu korkunç tüketim toplumuna da... ...ciddi bir eleştiri getiriyor... ...artık onları anlatmayalım... Ve böylece de programı bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra. Can Tombi, Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'den oluşan ekibi dinlemekteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Didem Genç Türkiye'de günaydın diyelim. Doğum günün kutlu olsun diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkasıydı.